Merhaba, Amerikalı araştırmacılar BP petrol sızıntısından bir yıl sonra Meksika körfezinde eksik dişler ve akciğer hastalıkları gibi deformasyonlara sahip şişe burunlu yunuslar buldu. Bu memeliler hormonal dengesizlikler, zatüre ve karaciğer hastalıklarından muzdaripler. Ayrıca hamile bir dişinin ölü fetüs taşıdığı da gözlemlendi. Yunusların sağlığına odaklanan iki büyük araştırma. Deepwater Horizon adlı petrol platformunun Nisan 2010'da patlamasından sonra yapıldı. Yani üzerinden yıllar da geçti esasında ve 4.9 milyon var ile eş değer miktarda petrolün denize karıştığı saptandı. Yakalanan 32 yunustan yarısının ağır hasta olduğu ya da ölüm riski taşıdığı tespit edildi. Yunusların sağlık durumu Florida Sarasota Körfezi'nde yaşayan ve petrol sızıntısından etkilenmeyen 27 şişe burunlu yunusla karşılaştırıldı. Vücudun strese verdiği tepkileri yöneten böbrek üstü bezi salgılarının bu yunuslarda önemli ölçüde düşük seviyelerde olduğu ve ağır akciğer hastalıklarının Louisiana yunuslarında 5 kat daha yaygın olduğu gözlemlendi. Ben hiç hastalığın bu kadar yaygın olduğu bir hayvan topluluğu görmedim diyor makalenin ana yazarı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi yani NOAA araştırmacısı ve Güney Amerika Yunusları uzmanı Lori Schwake ise hastalık her vahşi hayvan popülasyonunda vardır ama Barataria koyunda yaşayan hayvanlardaki kadar kötüsünü hiç görmemiştik diye ekliyor. İşte petrol bağımlılığının sonuçlarını ve kazaların nelere neden olabileceğini bu örnekte çok güzel görüyoruz. İstanbul Arhavi Doğa Koruma Platformu üyeleri, demokratik kitle örgütleri ve yaşam savunucularının tüm karşı çıkışlarına rağmen Artvin'in Arhavi ilçesinde yapımı planlanan HES projeleri ve doğa katliamına dur demek için tüm yaşam savunucularının İstanbul'da düzenleyecekleri basın açıklamasını çağırdılar oyna yapılan duyuru da şöyle dendi. Arhavi tarihi süreçten geçiyor. Hesler, taş ocakları, madenler derken güzel memleketimiz tümüyle yok edilmek isteniyor. Bunun için biz Arhavililer ve tüm doğa severler olarak keslere ve tüm doğa katliamlarına karşı olduğumuzu bir kez daha gösterebilmek ve duyurabilmek amacıyla Kadıköy'de buluşuyor ve geleceğimize sahip çıkıyoruz denildi. Kadıköy'de Boğa heykelinde düzenlenecek olan eylem 22 Şubat Cumartesi günü saat 14'te başlayacak. Üçüncü Havalimanı, Üçüncü Köprü, Kanal İstanbul gibi yapılaşma projelerinin tehdidi altındaki İstanbul, Mayıs ayında bu sefer güzel bir konferansa ev sahipliği yapacak 16. Türkiye Kuş Konferansı. Geçtiğimiz yıl Şanlıurfa'nın Hayfeti ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Kuş Konferansı'nın bu sefer 16.sı için geri sayım başladı. Doğa Derneği'nin İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu yani İKGT ile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 Konferansa her yıl olduğu gibi bu yılda bilim insanlarıyla kuş gözlemcilerinin yanı sıra doğa koruma çalışmaları yürüten kişi ve grupların katılması da bekleniyor. 16. Türkiye Kuş Konferansı 10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde kutlanacak olan Dünya Göçmen Kuşlar Günü'ne de denk geliyor. Konferans süresince sunumların yanı sıra bahar göçü gözlemi ve sosyal etkinliklerde gerçekleştirecek etkinlikle ilgili güncellemeleri Doğa Derneği.org adresinden takip edebilirsiniz. Hemen belirtelim şu anda yapılaşma tehdidi altında olan Çamlıca tepeleri kuş göçleri açısından en önemli gözlem noktalarından bir tanesiydi ve yine aynı şekilde kuzeye doğru İstanbul'un genişlemesi. Milyonlarca yıldır buradan göç eden kuşlar için tam bir tehdit unsuru. Mersin Tabip Odası, Akkuyu'da yapımına başlanan nükleer enerji santrali inşaatını protesto etmek amacıyla 21-23 Şubat tarihleri arasında yapılacak bir dizi eylem başlattığını açıkladı. Bu kapsamda hekimler Mersin'den Akkuyu'ya bir yürüyüşle gerçekleştirecek. Mersin Tabip Odası'nda Akkuyu'da yapım aşamasına başlanan nükleer enerji santrali inşaatına dönük hazırlanan protesto etkinliklerine ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Mersin nükleer karşıtı platform birleşenlere katıldı. Mersin Tabip Odası yönetim kurulu adına açıklamayı yapan Galip Kırcı, tarih bize Çernobil ve Fukushima'da büyük bir ders verdi. Yaşamda her zaman kaza olabilir ama nükleer kazaların sonuçlarının nereye varacağı kestirilemez dedi. Kırcı nükleer santralin insan ve diğer canlıların yaşamına geri dönülmez zararlar verdiğinin altını çizdi. Hükümete nükleer sevdası ve macerasından vazgeçmeye çağırdı. Nükleer santrali yapmayı planlayan şirketin ÇED raporunu 3. kez bakanlığa vermeye planladığını da kaydeden Kırcı hem şirketi uyarmak hem de nükleere karşı toplumsal farkındalığı arttırmak için 20 1-23 Şubat 2014 tarihleri arasında Mersin'den Akkuyu'ya yürüyeceklerini dile getirdi. Açıklanan eylem takvimine göre 21 Şubat saat 12.30'da Çamlıbel Akkuyu NGS Bilgilendirme Merkezi önünde bir basın açıklaması yapılacak. Daha sonra ertesi gün Erdemli Valilik Binası önünde ve son olarak Silifke Atatürk heykeli önünde basınla buluşulacak. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Nükleerden tehlikelerden uzak. Esen kalın.